Hüccetül İslam, İmam Gazali Hasretleri Mükâşefetül Kulûb Kalplerin Keşfi Aşk Sevgi, insan tabiatının zevk aldığı bir şeye meyletmesidir. Bunun kuvvetli şekline aşk denir. Aşık, sevdiğine karşı aşırı derecede şefkatli olur ve malını mülkünü onun yolunda harcar. Hazreti Yusuf aleyhisselam'a olan aşkıyla dillere destan olan Züleyha buna açık bir misaldir. Gerçekten de Züleyha aşkı yüzünden malını, mülkünü hatta güzelliğini bile kaybetti. Kendisi 70 deve yükü inci ve cevhere sahipti. O paha biçilmez gerdanlıkları Hazreti Yusuf aleyhisselam'a olan aşkı yolunda sarf etti. Her kim ki ben bugün Yusuf'u gördüm dese ona değerli gerdanlıklarından birini verirdi. Böyle böyle hiçbir şeyi kalmadı. Her şeyi Yusuf diye çağırırdı. Ona olan ifrat derecedeki aşkı yüzünden Yusuf kelimesinden başka her şeyi unutmuştu. Başını göğe kaldırdığı zaman yıldızlarda Yusuf ismini yazılı görürdü. Yine anlatıldığına göre Züleyha imana gelip, Hz. Yusuf aleyhisselamla evlendikten sonra, artık ondan uzak durmaya ve ibadet için, tenhalara çekilmeye başladı. Artık bu aşkı, o aşkın gerçek sahibi olan, Allah Celle Celaluhu'ya dönmüştü. Öyle ki, Hazreti Yusuf aleyhisselam, gece onu davet etse, o gündüze atar, gündüz davet etse, geceyi atar ve şöyle derdi. Ey Yusuf! Ben seni, Allah Celle Celaluhu'yu tanımadan önce sevmiştim. Fakat onu tanıdıktan sonra gerçekte ona ait olan sevgimden başkasına yer kalmadı. Allah Celle Celaluhu'ya olan sevgime başkasını ortak etmem. Yine Leyla ile Mecnun hikayesi meşhurdur. Mecnun'a sorarlar. İsmin nedir? Leyla. Bir gün derler ki Leyla ölmedi mi? Hayır. ''Leyla benim kalbimdedir. Ölmedi. Ben Leyla'yım.'' Mecnun bir gün, Leyla'sının evinin önüne gider ve semaya doğru bakar. Kendisine derler ki, ''Ey Mecnun, semaya bakma. Leyla'nın penceresine bak. Belki onu görürsün.'' Mecnun der ki, ''Gölgesi, Leyla'nın evine düşen yıldız, bana kafidir.'' Hallacı Mansur Hazretleri'ni, 18 gün hapsederler. Bir ara, İmam Şibli Hazretleri yanına gelir ve sorar. Ey Mansur! Sevgi, muhabbet nedir? Hallacı Mansur Hazretleri şöyle cevap verir. Bugün sorma, yarın sor. Ertesi gün olur. Hallacı Mansur Hazretlerini katletmek üzere, zindandan çıkarırlar ve bir meydana götürürler. Hallacı Mansur Hazretleri, tam bu sırada yetişen Şibli Hazretlerine şöyle seslenir. Ey Şibli, sevgi ve muhabbetin evveli yanmak, sonu katlo olunmaktır. Hallacı Mansur Hazretlerine sormuşlardı. Sen kimsin? Şöyle cevap vermişti. Ben hakkım. İşte bu sözü üzerine katledilmişti. Meselenin açıklaması şudur. Hallacı Mansur Hazretleri öyle bir mertebeye yükselmişti ki, onun nasarında Allah Celle Celaluhu'dan başka her varlık, fani, yok olmaya mahkum ve batıldı. Gerçek varlık, yalnızca Allah'tı. İşte, bu kadar yüksek bir mertebeye çıkmış olan Hallacı Mansur Hazretleri, yalnızca Allah Celle Celaluhu'nun bir ismi olan hak kelimesini biliyor, kendi ismini bile hatırlamıyordu. Bu yüzden, kendisine tevcih edilen, sen kimsin sorusuna, Enel hak, ben hakkım cevabını verebildi. Denilir ki, Gerçek sevgi ve muhabbet, Üç şeyle belli olur. 1- Seven, sevdiğinin sözünü, Başkalarının sözüne tercih eder. 2- Seven, sevdiğinin sohbetini, Başkalarının sohbetine tercih eder. 3- Seven, sevdiğini memnun etmeyi, Başkalarını memnun etmeye tercih eder. Bir alime sorulur: Aşık kimdir ve hali nedir? Şöyle cevap verir: Aşık insanlarla az haşır neşir olur, Rabbi ile daha çok baş başa kalır. Görünüşü sessizdir, ancak sürekli tefekkür halindedir. Baktığı zaman görmez, çağrıldığı zaman işitmez, konuşulduğu zaman anlamaz. Başına bir felaket gelse üzülmez. Aç kalsa açlık hissetmez. Görünüşü pejmürdedir. Allah Celle Celalihu'dan başkasından korkmaz. Tenhalarda Allah Celle Celalihu'ya münacaat eder. Dünyalık yüzünden ehli dünyayla çekişmez. Bir gün Hazreti İsa Aleyhisselam bahçe sulamakta olan bir delikanlıya rast gelir. Delikanlı Hazreti İsa Aleyhisselam'a sevgisinden kendisine zerre miktarı vermesi için, Rabbinden istekte bulunmasını söyler. Hazreti İsa aleyhisselam, zerre miktarı Allah sevgisine dayanamayacağını söyleyince, o halde, zerrenin yarısını versin der. Bunun üzerine, Hazreti İsa aleyhisselam, Ya Rabbi, bu delikanlıya, zerrenin yarısı kadar, sevginden ver der ve geçer gider. Bir süre sonra, Yine aynı yere gelince o delikanlıyı sorar. Halk o delirdi, dağa çıktı der. Hazreti İsa Aleyhisselam o genci kendine göstermesi için Allah Celle Celalihu'ya dua eder ve genci dağda bir kayanın üstünde semaya yönelmiş olarak bulur. Selam verir fakat genç selamı almaz. Bunun üzerine "Ben İsa'yım." diye seslenir. Fakat Allah Celle Celaluhu Hazreti İsa Aleyhisselam'a vahiy yoluyla buyurur ki, Ey İsa! Kalbinde zerrenin yarısı kadar benim sevgim bulunan bir kimse, insanların sözünü nasıl işitir? İzzetim ve celalim hakkı için söylerim. Eğer o delikanlıyı testereyle kessen, bunun farkına bile varmaz. Her kim ki üç şeyi iddia eder, üç şeyden kendini temizlemezse, o aldanmıştır. 1- Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu ahlak esaslarına uymanın zevdiliğini söyler ancak dünya sevgisini bırakmazsa. 2- Amelleri sırf Allah için yapmayı sevdiğini söyler fakat insanların da kendisine tazim etmesinden hoşlanırsa. 3- Allah Celle Celaluhu'yu sevdiğini söyler fakat nefsini terbiye etmezse o kimse aldanmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar Ümmetimin üzerine öyle bir zaman gelir ki şu beş şeyi severler şu beş şeyi unuturlar 1 Dünyayı severler ahireti unuturlar 2 Malı mülkü severler sonunda hesap vereceklerini unuturlar 3 Halkı severler hakkı unuturlar 4 Günahı işlerler kötü huylarını İyi huya çevirmeyi, ve tebe etmeyi unuturlar. 5. Saraylarda, köşklerde yaşamayı severler, kabri unuturlar. Mansur bin Ammar hasretleri, bir gence verdiği öğütte şunları söyler. Ey delikanlı! Gençliğin seni aldatmasın. Nice gençler vardır ki, tebeyi geciktirir, kötü huylarını, iyi huya çevirmez, uzun emellere dalar, ölümü unutur, ve şöyle derler, Yarın öbür gün tevbe eder, kötü huylarımdan vazgeçerim. Fakat o böylece gaflet içinde oyalanırken, ansızın ölüm meleği geliverir. Kendini mezar çukurunda bulur. Artık orada ne mal, ne evlat, ne hizmetçi, ne de ana baba ona fayda veremez. Nitekim şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur, o gündeki ne mal fayda verir ne de oğullar. Meğer ki Allah'a tamamen salim bir kalple gelenler ola. Allah'ım bize ölmeden önce tövbe etmek ve kötü huylarımızı terk etmek nasibeyle Bizi gafletten uyandır. Resullerin en hayırlısı Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eyle. Mü'minin bariz vasfı odur ki, her an, her saat ve her gün, kötü huylardan sıyrılmaya çalışır. Geçmişte işlediği günahlardan dolayı, nedamet duyar. Dünyalık için hırsa kapılmaz, faydasız ve fuzuli şeylerle, asla meşgul olmaz. Allah Celle Celalihuya olan vazifelerini, ihlasla yapar, rüya ve gösterişten sakınır. Rivayete göre, Hazreti Musa aleyhisselam zamanındaki Firavun'un karısı Asiye imanını saklıyordu. Firavun duruma muttali olunca karısına işkence yapılmasını emretti ve her türlü işkenceyi yaptılar. Firavun karısına dininden dön dedi. Fakat o dönmedi. Bu sefer sopalar getirterek vücudunun muhtelif yerlerine değnekle vurdurdu ve dininden döndedi. Asiye şu cevabı verdi, ''Sen benim nefsime hükmedebilirsin. Kalbimse Allah'ın muhafazasındadır. Beni kessen, bu Allah'a olan sevgimi arttırmaktan başka bir şeye yaramaz.'' O esnada oradan Hazreti Musa aleyhisselam geçmekteydi. Asiye dedi ki, ''Ey Musa, Rabbim benden razı mı, değil mi? Haber ver.'' Hazreti Musa Aleyhisselam da şu cevabı verdi: Ey Asiye, göklerde melekler seni iştiyakla bekliyorlar. Allah Celle Celalihu da seninle övünüyor. Ne dilersen dile, kabul edilecektir. Asiye dedi ki: Ey Rabbim, bana yanında cennetin içinde bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun fena amel ve hareketlerinden kurtar. Beni o zalimler topluluğundan selamete çıkar. Asiyenin böyle dua etmesi bize mihnet, meşakkat ve musibet anında Allah Celle Celaluhu'ya sığınmak ve kurtuluşu ondan istemek gerektiğine gösteriyor.